3 soru, 3 cevap. Hazreti Mevlana'nın yanına bir grup ateist filozof geldi. Bazı soruları olduğunu söylediler. O da gelenleri Mürşidi Şemsi Tebrizi Hazretlerine yönlendirdi. Bunun üzerine filozoflar onun yanına gittiler. O sırada Şemsi Tebrizi Hazretleri mescitte talebelerine bir kerpiçle teyemmüm nasıl yapılacağını gösteriyordu. Gelen filozoflar kendilerine üç soru sormak istediklerini söylediler. Şemsi Tebrizi Hazretleri, "Sorun." dedi. İçlerinden biri sözcülük yaptı. "Allah var diyorsunuz ama görünmüyor. Gösterin de biz de iman edelim." Şemsi Tebrizi Hazretleri, "Öbür sorunuzu sorun." dedi. "Şeytanın ateşten yaratıldığını söylersiniz. Sonrada ateşle azap edilecek dersiniz." Hiç ateş ateşe azap eder mi? Peki diğer sorunuz nedir? Ahirette herkes hakkını alacak, yaptıklarının cezasını çekecek diyorsunuz. Bırakın insanları, canları ne istiyorsa yapsınlar, karışmayın. Neden ahirette insanlar yaptıklarının cezasını çekecek? Bunun üzerine Şems-i Tebrizi Hazretleri elindeki kuru kerpici adamın başına vurdu. Soru sormaya gelenler de kendisinden davacı oldular. Kadı Efendi'ye gittiler. Bes kendisine soru sorduk, o da bizim başımıza kerpiçle vurdu diye. Şemsi Tebrizi Hazretleri mahkemeye davet edildi. Dava görüldü. Kadı sordu: "Neden bu şekilde davrandın?" Şemsi Tebrizi Hazretleri o soru sordu, ben de cevabını verdim, dedi. Kadı efendi, bu nasıl cevap vermek ve bu iş ne demek açıklayın, dedi. Şems-i Tebrizi Hazretleri yaptıklarını şöyle izah etti. Allah tealayı göster de inanayım dedi. Bu kişi başının ağrısını göstersin de görelim. Allah teala vardır ancak bu dünyada görülmez. Yine bana şeytana ateşle nasıl azap edileceğini sordu. Ben de ona toprakla vurdum. Toprak onun başını acıttı. Halbuki kendi bedeni de topraktan yaratıldı. Toprak toprağa eziyet verir mi? Yine bana, bırakın herkesin canı ne istiyorsa onu yapsın. Neden ahiret günü herkes birbirini dava edecek, dedi. Benim canım onun başına kerpiç vurmak istedi ve vurdum. Niçin hakkını arıyor? Aramasın. Bu dünyada küçük bir mesele için hak aranırsa, o sonsuz olan ahiret hayatında neden hak aranmasın? Davacı olanlar ise mahcup oldu.